Merhaba, Amasya'da halkın park olarak kullandığı ağaçlık alanın etrafı akaryakıt istasyonu yapılmak üzere çevrilince Amasyalılar yeşil alanına sahip çıktı. 3 Haziran Salı akşam başlayan Amasya park nöbeti sürüyor. Amasyalıların Borsa İlköğretim Okulu karşısındaki parka girerek şirketin çalışmalarını durdurduğu bildiriliyor, İnşaat bariyerleri de yıkıldı. Polisin müdahalesi sırasında bir memurun silah çekerek halkı korkutmaya çalıştığı ifade ediliyor. Amasya'da 31 Mayıs günü Gezidrenişi'nin yıl dönümü Amasya'nın merkezi meydanı Anıt Meydanı'nda yapılmıştı. Direnişe katılanlar Borsa İlkokulu'na 50 metrelik mesafede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına ait 3,5 dönümlük arsanın bir petrol şirketine satıldığı ve oradan da ihale ile 49 yıllığına başka bir şirkete kiraya verildiğini iddia ediyor. Alanda 137 adet ağaç bulunur. Halkın müdahalesine kadar geçen sürede kesilen ağaçların yerine yeni fidanlar dikildi. Nöbet için sosyal medyada Twitter'da Et Amasya dayanışma hesabı açıldı ve #direnAmasya üzerinden de çağrı yapıldı. Kars'ın Selim ilçesinde 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilen Baybut barajında. Bir yıllık su kaldığı belirtiliyor. Son 15 gündür her gün yağmur yağmasına rağmen 78 bin nüfuslu Kars'ı zor günlerin beklediğini ifade eden Kars Belediye Başkan Yardımcısı Ferit Yenice, halkın içme suyunu tasarruflu kullanması çağrısında bulundu. Bedir Altınok'un Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre kentin içme suyunun karşılanması için 1995 yılında Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde Bozkuş derisi üzerine yaptırılan Bayburt Barajı 2011 yılında hizmete girdi. Kars'ın acil içme, kullanım ve endüstri su ihtiyacının karşılanması için yaptırılan Bayburt Barajı'ndan kent merkezine de 28 kilometrelik isale hattı çekilerek saniyede 300 litre su getirildi. Belediye barajdan gelen suyu arıtarak kent halkına vermeye başladı. Barajda depolanan su ile Selim Ovası'nda 52 bin dekar arazinin sulanması ve Kars'ın 2050 yılına kadar içme ve kullanma suyunun karşılanacağı bildirildi. Ancak son yıllarda karın az yağması, yağmurun istenilen seviyede olmaması nedeniyle Bayburt Barajı'nda depolanan su miktarı hızla düştü. Bu yıl su miktarının %70 oranında suyun çekilmesiyle barajda Kars halkına sadece bir sene yetecek kadar su kaldığı bildiriliyor. İstanbul'da 3. Havalimanı inşaatı sahasında kalan 70 gölün suyu, ...kanal açılarak Karadeniz'e boşaltılıyor. Uzmanlar kuraklık nedeniyle su sorunu yaşayan İstanbul'da... ...bu göllerdeki suyun analizleri yapıldıktan sonra... ...yeniden kullanılabileceğini kaydetti. Hidrojeoloji uzmanı Profesör Doktor Murat Özler... Bölgedeki büyük göllerin suyunun terfi istasyonları ile Terkos Gölü'ne taşınabileceğini ifade etti. İSKİ yetkilileri de bölgedeki suların içme suyu olarak kullanılmasının uygun bulunmadığını belirtti. İstanbul'un kuzeyine yapılacak olan 3. havalimanı projesinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. Dünyanın en büyük havalimanı olarak lanse edilen projenin nihai çevresel etki değerlendirme raporuna göre Bölgede yapılacak çalışmalarda önemli miktarda dolguya ihtiyaç olacak. Raporda bölgedeki taş ocaklarının doldurulmasının yanı sıra su birikintilerinin de ortadan kaldırılması gerektiği kaydediliyor. Havalimanı çalışmaları kapsamında göl suları kanal açılarak Karadeniz'e boşaltılmaya başlandı. Çapının 3 kilometreyi bulduğu, derinliğin ise 50 metreyi aştığı... Akpınar Merası ile İmrahor arasında kalan bir gölün suyu iş makineleriyle kanal açılarak Karadeniz'e akıtılmaya başlandı. İş makineleriyle açılan kanaldan göl suyunun denize akıtılması ise köylülerin tepkisini çekti. İstanbul'da su sıkıntısının yaşandığı günlerde göl suyunun bu şekilde denize akıtılmasının önlenmeye geçilmesini isteyen köylüler, gölde yaşayan balıklar da denize gittiğinde ölecek yorumunda bulundu. Göllere yakın köylerde oturan vatandaşlar suların Karadeniz'e boşaltılmasına tepkili. Ahmet Yılmaz isimli bölge sakini birkaç haftadır göl suyunun çekilmeye başladığını belirterek, şu anda burası mera, etrafında hayvanlar var. Göl çekilmeye başladı, su kanal açılarak denize veriliyor. Gölde yaşayan balık ne varsa olduğu gibi denize gidiyor. Toprağı alıp götürmesin diye suyu yavaş yavaş denize veriyorlar, dedi. 10. Geri Dönüşüm Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı yani REV İstanbul 12 Haziran'da İstanbul'da başlıyor. Katı Atık, Atık Su, Atık Gaz ve Yeşil Enerji ana başlıkları altında düzenlenen fuara giriş davetiyesi de biletle değil çöple olacak. Organizasyonun 10. yılı dolayısıyla başlatılan Atık bilet uygulaması kapsamında ziyaretçiler yanlarında getirdikleri kağıt, cam, metal ya da plastikleri giriş kapıları önüne konulan dört gözlü ayrıştırma kutularına atarak içeriye girebilecek. Ama tabii gönül ister ki hiç çöp üretmeyelim. TÜYAP Beylikdüzü'nde gerçekleştirilen fuarda su Ve atık su arıtmadan biyolojiye, atık toplama ve taşıma araçlarından ayırma, arıtma ve presleme makinelerine, geri dönüşüm sistemlerinden geri gazanım tesis ve ürünlerine, yenilenebilir enerji teknolojilerinden kentsel çevre temizlik araç ve geliştirene kadar farklı kategorilerde ürünlerin tanıtılması amaçlanıyor. Görüldüğü gibi bu Dünya Çevre Gününü geride bıraktığımız bugün de bu tip Çevreye zarar veren esasında uygulamaların sonuçlarını temizlemeye yönelik çalışmalarda hız kazanmış durumda. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.